Nestafirullah, nesta'izu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleykum. 13.8 küsür milyar yıl önce yaratılmış olan alemde,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 Eğer emir varsa, ülkelerin terk edilip Habeşistanlara soluklanmak, eğer teslimiyet gerekiyorsa, Ya Resulallah, fedak-ı ebi ve ummi ve nefsi, sana ve yoluna, canım fedadır ey Allah'ın Resulü, sana inen vahiyle temizle bizi. Allah diyor ya Kur'an'ında, içlerinden öyle bir peygamber ki,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 Hicret Arafe'sindeki buhran dönemini beraber göğüslemek, Hicretin şecaatını beraber kavramak. Yeşribe'yi Medine kılmanın ilk günlerinde Ranuna vadisinin sevincini beraber paylaşmak. La mescudu ussisa ala takva. La mescudu ussisa ala takvamin evvali yomin diye başlayan Kuba'yı anlattığı bölgedeki temeli takva üzerine kurulu olan İmar, ilim ve ikrar mabedini yüklenirken tuğlalarıyla, kerbiçleriyle, ruh dünyasına da yaşartmayı, ilk Cuma hutbesindeki hakikatlerle yarınını hedeflendirmeyi arzu ediyordu. Seriyeler, peşinden Bedirler, uhutlar, Hendekler,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 Gayret ve heyecanını da duyma anlamında sıkıntı yaşadığımız dönemlerde hayır hayır. Ola tehnu, ola tehzinu, antumul a'launa, in kuntum mu'minin diye ayeti ayet Hayır hayır.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 Kulumu muhteşem bir resul olan kıymetli incimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın en önemli vasfı buydu. İlahi bu başta o teslim olur. Nefsinde ve ahlinde, ailesinde, sevdiklerinde uygular. Sonra çevresindekilerle bunu yaşar ve paylaşırdı. Sloganların kolay havalarda uçuştuğu sosyal ma ve medya ma medya marifetiyle duvar sözlerinin herkesçe yazar olarak kitaplaştırıldı değil mi? Yazar kaynıyor şu anda her yerde.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 Bir at, bir yiğit kurtarır, bir yiğit de Allah'ın izniyle bir davayı yüklenerek kurtarır. Allah ne isterse fetih onun eliyle mübarek kılar. Bize düşen Mus'ab gibi Yesir'i Cafer gibi Habeşistan'a, Dehye gibi Kayser'e, Bizans'a yürümektir. Ya eba Belensari gibi Konstantiniye yasurlarında şehadet şerbeti içeriz, ya Ayasofya'yı Fetihin simgesi haline çevirerek, ikinci Mehmetken Fatih Sultan Mehmet oluruz. Bin ölsek de bin diriliriz Allah'ın izniyle. Küfür ne kadar plan yaparsa yapsın, zalimler ne kadar plan yaparsa yapsın, bütün planların üstünde,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 imzamızı atabilmeliyiz. Birbirimizin vekili olalım. Ben vekil olmak istiyorum. Arka sokaklarda gözü yaşlı oynayan yavrucağın vekil olmak istiyorum. Ben Arakan'daki kardeşimin vekil olmak istiyorum. Ben Myanmar'daki kardeşimin, ben Urumçi'deki kardeşimin, ben Suriye'deki Irak'taki, Yemen'deki kardeşimin gözyaşı olmak, vekil olmak istiyorum. Afrika'daki kardeşime vekili olmak istiyorum. Londra sokaklarında, modernizm altında küfrün bataklarına çekilmek istenen, ruhu feryat eden kardeşime vekili olmak istiyorum. Ben Amerika'da siyah-beyaz ayrımı altında, bilal Habeşi'nin özlemiyle tevhid aykırmak isteyen, ama tağut zulmünün altında sesini çıkaramayan,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 Küfre karşı meydan okuyacak Halid bin Velidler müşriklerin karşısında ilahi kelimatullahı haykıracak hatta bunu oğlu Ömerler olabiliriz. Yoksa sadece edebiyatını yapar yapar yapar zamanımızı doldurur gideriz.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 Es ve Hazreci Ensar kılan o rehberliğiyle, Ensarlı muhacirini, Allah ordusu kılan hakikatin süzbesiyle, Afrikaları, Endülüsleri, Konstantiniyeleri, İlyaları, Endosundan en batısına, Birer Zülkarnen gibi, Hakikati ulaştırmak adına, Ben tek başıma ne yapabilirim ki demeden,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 aileni ihya dünya ve ahiretini ikbal etmek için kutlu yol için bize daim seferde olmak düşer es-saihun diye ifade eden daim seferi hal gibi yaşayanlar amir ilmi siyaset ile alim ilmi ahkam-ı islamiyye terbiyeyi insaniye ile Abid ilmi dua ile, âlem-i İslam yürekleri ile cihat edecek. Güzel günler film senaryosu değil, hayatın hakikati olacak. Mü'minin yapması gereken en mühim faaliyet, Allah Resulü'nün hayatından, pratiğinden elde edilen yüksek şahsiyeti fiilen sergilemesi olacak.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 Belki Allah bu gayretinizde muhatabımızın hatalarını, yanlışlarını düzeltmesine fırsat ve ihsan eder. Peşin hükümlü olmayalım. Dün Uhud'da bizimle çarpışan Halid, yarın Seyfullah olarak en önde cihad edebilir. Daha dün bizi ihanet edip canımızı almak için uğraşan Amr, yarın Tevhid sancağını taşımak için fetihlerin fatihi olabilir.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 Kimin gayretiyle ne olur? Allah bilir. Adnan Sans ve sitemden çalışmalarımıza ve bu sohbetimizin kaydına da ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Vesselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.